Ece ve Defne sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Ben Özgü Özdemir. Bu hafta ne tartışacağız? E, aklımızda aslında bir kavram var bu hafta. O da inatçılık. İnatçılık nedir? Bununla ilgili bir dolu küçük hikaye ya da çok standartlaşmış böyle işte bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi gibi e, hikayesi şarkısı olan şeyler de var ama ben doğrudan sorayım. İnatçılık nedir? ...aklınıza ne geliyor ilk inatçılık deyince? Kaan? Bence... E, ...bizden istenen bir şeyi... E, ...zorla yapmak istememek... ...inatçılık. Ama e, şey bu... ...iyi bir şey de olabilir bence, kötü bir şey de olabilir... O yüzden e, inatçılık e, bazen iyi bir şey bazen kötü bir şey oluyor. Bizim yararımıza olan bir şey için, bir de e, şey için, kendim kendimize e, kötü bir şey kötü bir şeyden korumak için Hı -hı. inat edebiliriz. Yani birisi bizden bir şey istiyor ama değil mi? Bunu evet. yap diyor Sen diyorsun ki asla yapmam. Asla yapmam diyorum. Ama bu işte, işte istenen şey evet. kötü bir şeyse seni korur ama iyi bir şeyse de ya ondan mahrum ya, kalmış olursun. Zarar verir. Mahrum kalırız. Tamam. O zaman iki kişi var ortada. Biri senden evet. bir şey istiyor ve sen i̇ki, yapmak istemiyorsun. İki kişi olmak zorunda değil. Yani. Ama öyle dedin. Evet. Ama e, şey diyelim ki e, üç kişi bir kişiye de şunu yap deyip o inat etmeye. yok anladım. Ama evet. ya iki şey var. Taraf var diyeyim. Taraf yani. var evet. Evet tamam. Peki Alp sen nasıl tanımlıyorsun? Hocam bence şöyle bir şey mesela. Siz dört kişilik bir arkadaş grubusunuz ee, ve e, sinemaya gidelim dediniz. İki tane çok güzel film var, iki tane gişe, gişe rekortmenin film var diyelim. Hı -hı. İşte üç kişi o diğerine girmek istediniz. siz o diğerine girmek işte İşte inatlaşıyorsunuz şey demek şey diyorsunuz işte buna girelim bu daha iyi diye onları aslında biraz ikna etmeye çalışıyorsunuz ama. Onlar vazgeçmiyor sürekli. Onlar da aslında inat yapıyor siz. İnat yapınca karşınızdaki de inat yapıyor. Hı hı. İşte onlar da bu filme girelim diyor. Siz de bu filme girelim diyorsunuz. Ama asla bitmiyor. Yani inat böyle sonsuza kadar devam ediyor. Hı hı. İnat süren bir şey. Bir Onu duyuyorum. Bir de bir şey seçme ve karar verme anında benim istediğim olacak. Hayır benim istediğim olacak. İki seçenek var önümde. Benimki olacak, ha, mesela, hayır benimki olacak. Hayır mesela şey gibi, benimki olacak, benimki olacak gibi ama mesela... E, ...iki tane ürün var karşınıza. Biri daha kaliteli, diğeri daha kalitesiz. Aynı fiyatta hangisini alırsınız? Daha kaliteli olanı alırsınız. Hı -hı. Onun gibi yani o yüzden sadece diyeyim ...ama önünüzde iki tane ürün var aynı fiyatta, aynı kalitede sadece rengi farklı. İşte o zaman bir inatçılık olabilir i̇şte şu rengi alalım, şu rengi alalım diye. İşte Hı -hı. neredeyse birbirine aynı Hı -hı. ama çok küçük bir farklılık var. İşte o zaman inatçılık olabiliyor. Bak bu ilginç bir detay verdin bu arada. Yani öbüründe zaten makul olana hızlıca geliyoruz. Ama çok da böyle önemli olmayan bir şey üzerinden genelde çıkıyor bu. Ben kırmızısını istiyorum. Hayır, ben turuncusunu istiyorum mesela gibi. Evet. Aslında çok o kadar şeyi anladım dediğini. İlginç. Genelde böyle yerlerden inatlaşma başlıyor sana göre. Peki Ece? Öğretmenim inatlaşma İlla böyle küçük şeylerden de başlamak zorunda değil bence. Aha. Çünkü mesela bir ço küçük çocuk annesinden babasından dondurma isteyince ama annesi babası hayır deyince e, çocuğun hayır istiyorum, hayır istiyorum, hayır istiyorum diye inat yapması da oluyor. Yani onların arasındaki değişiklik büyük. Mesela dondurma yemek ve yememek arasındaki değişiklik çok şey bir şey böyle. Büyük Belirgin. bir şey mi? Evet. Ha, niye o kadar büyük bir şey ki? Bence e, şey çünkü tam tersi oluyor orada ama benim demeye çalıştığım şey burada illa küçük bir detay üstüne olmak zorunda da değil ve böyle bir kapris falan bir de sonrasında trip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya isteğin gerçekleşmediği için mi? Ya sonuçta bir olay çözüldüğünde mi trip geliyor? İnatlaştın onun dediği oldu benim dediğim olmadı olunca mı? Evet yani şey demeye çalışıyorum şimdi hmm. dondurma örneğinden devam edelim annesi babası almadı çocuk orada arabada oturacak böyle konuşmayacak falan hmm. filan sinirlenecek ama aldığında trip atmayacak. Tamam işte inatlaşma çözüldü Ya yani iki taraf inatlaşıyor çocuk istiyor bu tarafta hayır diyor İki taraf inatlaşmıyor mu burada? Evet tamam sonuçta büyük olan kazandı bu kaybetti çocuk dondurmayı alamadı ve trip atmaya başladı. Evet. Çocuk bir şekilde inadı kazansaydı, dondurma yasaysaydı anne babası tırpağar mıydı sence? Yok, böyle gelişmekle de ilgili böyle. Hmm, hmm. ee, tabi büyüdükçe azalıyor mu böyle şeyler? Evet, yani hmm. e, tabi kafa dengi de yerindeyse. Anladım. Sen biraz inatlaşmayı. Sonra inat ettiğin şeyin olmamasından sonra gelen o trip atma halini biraz çocuklara ya da bir gelişme haline bağlıyorsun galiba. Evet yani zaten en fazla beş yaş falan onlarda görünüyor yani. Öyle mi diyorsunuz? İnat etmek, bir şey olmayınca arkasından böyle küskün oturmak gibi hareketler çocuklukla ilgili şeyler mi? Çocuk ya da yetişkinlerde görüyor muyuz ya da çocuk yetişkinlerde görsek bile yetişkinlerin çocuk kalmış tarafıyla mı ilgili ne diyorsun defne Bence bu kişiden kişiye göre değişir hı hı. yani belki küçükken e, e, yani böyle inatçı biri değilizdir. büyük yani büyüürü büyürken ki o yolumuzda daha da inatlaşmaya başarız sonra daha da, daha da, daha da inatlaşırız yani yani inat eden bir insana dönüşürüz. Bazen büyüyünce e, inatımız bitmeye başlar yani hı hı. artık küçükken daha çok olur. B bazen de ikisinde de yani hiç değişmeyen bir inat e, ortada olabilir. Tamam ama Ece'nin dediği şey bu değil şunu söylüyor. O inat etme hali daha çok insanın olgunlaşmamış çocuk kalmış haliyle ilgili olduğunu hı. söylüyor. ...büyük bir mesela inatçı olan... ...ve yetişkin birini düşün, inat ediyor mesela... ...böyle, ben yapacağım, ben yapacağım... ...benim dediğim olacak diyor evet. mesela... ...bu onun olgunlaşmamış tarafını mı gösteriyor mesela? Yani... ...dediğim gibi yani kişiden kişiye göre değişir. ...belki onun hani kişiliğinde vardır bu... ...belki de hala o içindeki çocuk hala... Du ...duruyordur yani. Anladım Abi Ece bu galiba buna bir şey kadar. diyecek, de bakayım. Hı. Öğretmenim bence... Çocukların daha fazla trip atmasının nedeni mesela parası olmadan bir olmayan bir ailedeki çocuk bir şey isteyince annesi babası hayır deyince ne kadar zor olduğunu bilmemesi yani. E, yetinmeleri zor olabilir veya e, istediği yere gitmeleri. Gerçeği kabul etmemek o kendi arzusuna takılmış oluyor. Evet bir de büyükler trip attığında da böyle bir, çoğu zaman bence e, inatlaşan kişinin iyiliği için olur karşıdakinin. Öyle mi diyorsun? Evet mesela öğretmenler yangın talili yapılırken hadi çıkın çıkın çıkın çıkın" diyor. Çocuklar çıkmayınca da böyle bir sinirlenme haline giriyorlar. Aslında çocuk orada kalırsa hayati tehlikeye girecek. Ama orada yine yetişkine çocuk inatlaşması var bak. Yetişkinler arasında olsa iki yetişkin arasında onu bir düşünelim. Alp. ...hocam bence şöyle bir şey... ...mesela inatlaşmak biraz da şöyle olabilir... ...mesela bir akrabanızla küstünüz... ...ve onunla barışmak istemiyorsunuz... ...şey gibi... ...okar inatçısınız ki şey diyorsunuz... ...ilk o benden özür dilesin... ...sonra ben dilerim gibi böyle... Hı hı hı. ...işte... ...kavga ettiniz diyelim... ...inatlaşıyorsunuz barışmayacağım barışmayacağım diye... ...işte... ...şey gibi... ...ilk önce onun hamlesini bekliyorsunuz... ...işte ilk önce onun gelmesini... ...onun sizden özür dilemesini... Hı -hı. ...bekliyorsunuz... ...ondan sonra diğeri de sizin gelip... ...onların sizden özür dilemenizi istiyor... ...ve böyle bir çıkmaza gülüyor aslında... ...bence inatlaşmak... ...bir çıkmaz yani... ...aslında belki de kavgaya sebep olan... ...şeyde inat ediyoruz hala... ...yani hmm. kavgaya ben değil sen sebep oldun... ...yani kavga devam ediyor aslında orada... Yani ...şey gibi mesela... Bir çıkmaz yola girersiniz. Çok çok yol çok dardır ve e, sonunda kapalıdırıyor. Arabayı döndürüp geri çıkamazsınız. Ama e, bir şekilde çıkabilirsiniz, o da o yolun devamının kazılması ve yapılması gibi. Anladım. Burası çıkmaz yol. Evet. Aptoyuk inatlaşmak bir çıkmaz yol. İki tarafta inat ettiği sürece aynı yerde kalırsın. Yol ilerlemez. Kansan ne diyorsun? Ben de Alp'e katılıyorum. Yani biri inadını bırakıp sonucu çözmeye odaklanmazsa o zaman bu bitmez bence. Bir de e, şey diyecektim. İnsanlar e, bizim e, kişilik özelliklerimizi değiştiriyorlar. Hı hı. Ve e, bu büyüdükçe inadımıza azaltan şey bu oluyor genelde. Yani bir bebekle e, bir yetişkinin kişilik özellikleri aynı değildir. Büyünce olan bebekle küçükken olan bebeğin kişilik özellikleri aynı değil. İnsanlar bize bazı şeyleri öğretiyorlar. Neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu. Ama bunu bu onlara göre. Hı hı hı. Büyüdükçe diğer insanlarla ilişkiye girdikçe aslında o inatlaşma şeyimiz azalıyor. Değişmeye başlıyor. Evet. Bize aslında biz ...bizim benliğimizi değiştiriyorlar... Evet. ...onlar... ...tüm Ve, dünya senin değil artık... ...diğer evet. insanlar yavaş yavaş orayı hı -hı. kırıyor... ...ve inat da bunun içinde bulunuyor... Hı -hı, hı -hı. ...ve e, şey... ...aynı zamanda yetişkinler hep... E, iyiliğimizi, isteye, ...iyiliğimizi istediği için... ...inat... ...inatlaşma durumu olmuyor orada... Hı -hı. ...yani yetişkin dediğimiz kişi... illa anne babamız olmak zorunda değil... ...kötü niyetli biri diyelim... Hı -hı. ...sizi kaçırmak istiyor... ...benimle gel diyor... İnat edersiniz gelmeyeceğim diye. Peki. bazı inat etmek bizi koruyor demiştim. Başta evet. da aynı şeyi tekrar gündeme geldi. Şimdi bir sorum daha var bununla ilgili. Küçük bir müzik arası verelim. Sorayım. Şimdi bugün inatçılık üzerine konuşuyoruz. Genellikle iki kişi arasında olan bir çıkmaz yol, ilerlemeyen yol. Biraz da çocuklukta daha çok olup büyüdükçe azalan bir şey gibi tanımladınız. Bazen bazı konularda inat ederiz. Ben bu işi başaracağım falan gibi mesela. Orada inatçı olmakla kararlı olmak kavramlarını ayırır mısınız? Nasıl bir fark görürsünüz? İnatçı olmak, kararlı olmak. Alp. Hocam öyle yani inatçı olmak ile kararcı olmak aynı şey değil. Kararlı. Ha, kararlı olmak aynı şey değil. Hı -hı. Çünkü... Kararlı olmak işte düşündünüz taşındınız bir karara vardınız. Orada bir şeyin sonu var yani orada. ya o şeyi yapmak için kararı aldınız. Hı hı. Artık onun için çabalacaksınız ama inat öyle değil. Nasıl? İnat şöyle. İnatta düşünüp taşınma yok. <gülüyor> <gülüyor> yani direkt karşınızdakiyle bir savaş içine giriyorsunuz. Hı. Ve inatta belirlenen bir şey de yok. Hı hı. O da belirlenmeyen bir şekilde kararlı da hmm. bir şey belirlemişsiniz artık ona doğru gidiyorsunuz bir hedef var iki o hedef için düşünülüp taşınılmış ve karar verilmiş inatta daha belir hani Hı -hı. belirli olan bir şey yok evet düşünme taşınma yok aslında hayır böyle bir isteme hali gibi bir anda çıkan bir şey Hı -hı. gibi Hı -hı. ne diyorsunuz buna inatta düşünme taşınma yok yani çok düşünerek yapılan bir şey yok inatta kararlılıkta düşünmek var diyor defne ya aslında ben de Alp'e katılıyorum. Yani kararlılıkta böyle bir karar veriyorsun. Bir sonuca varacağını biliyorsun. Bir sonu var bu Hı -hı. kararın. E, belki de yok. Hı -hı. Ama en azından bir karar verdin. Hı -hı. Yani e, bir karar verdin. Sonu olsun olmasın bu şey değiştirmez Hiç bence. Hiç örnek geliyor mu? Böyle kararlı bir şekilde yaptı falan deyince mesela. Yani böyle aslında buna... ...sadece konumuz kararlı olmak olsaydı... ...mesela ona inat etmek... ...diyebilirdim yani. Hı hı. Çünkü böyle... yani ...nasıl tanımlayacağım bilmiyorum ama... ...arasındaki farkı ama... Hı. ...içimde bir şeyler kurdum yani. Mesela... ...orada bir son yani bir karar verdik... ...ama mesela inatta bizim burada yaptığımız... ...bir felsefe gibi yani. Aklımıza ne gelirse söylüyoruz. Hı hı hı. Ama kararda... ...aklımıza ne gelirse söylemiyoruz... ...veya onu dışa aktarmıyoruz. Yani böyle... Aklımızda ne var? Bir şey var. Ve onu yapmaya çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Hmm, hmm. İnatta da aynı şey ama e, yani daha böyle... İnat biraz daha savruk geliyor sana evet. galiba. Hmm. Böyle daha... salık bir şey daha böyle. Aha. Kendini bırakmışsın böyle. Yani artık... Anladım. Ne gelirse. Evet, evet, evet. Kararlılık daha net, daha açık. Evet. Daha eylemde olmak gibi de. Peki, Kaan? Bence inatta amacımız kopabiliyor ama... Kararlılıkta amaç kopmuyor. Hmm. Şö şöyle bir şey örnek vereceğim. Mesela ıı, biz ıı, bir tatlıyı yemek istiyoruz ve artık bir süreden so bir süreden sonra inat ettik, inat ettik, ikna ettik karşımızdakine. Hmm. Sonra o aldığında da ben bunu artık yemek istemiyorum diyebiliyoruz bazen. Mesela hmm. benim çok yaşadığım bir şey bu. Ben kendi ke ben Kendim bunu yapıyorum hatta. Evet, evet. Yani, o şeyin Ece'nin verdiği örnek evet. gibi bakalım. Dondurma istiyorum, istiyorum, istiyorum. inat ediyorsun. Evet. Dondurma geldi. Ay yemeyeceğim ya dedin. Evet. Ama aslında, aslında amaçtan evet. kopuyorsun. Hmm. Aslında işte inat, inat da bir amaca şey yapmaya çalışmıyoruz. Bulmaya çalışmıyoruz. Onu almaya çalışmıyoruz. Peki Hep ne şeyi, oradaki amacımız? Evet. İnat ederken yani dondurmayı amaçlamıyormuşuz. Onu anladık. Ne amaçlıyorduk peki? Ne? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi o? Yani şey pek de isteğimiz evet. olmasını amaçlıyoruz. Onunla onunla isteğimizin olması ve şey amacımız aslında o kişiyle inat etmek. Yani Ha, amaç kişi. <gülüyor> yani yani ne olursa olsun o bizi durdurmuyor. İnat ettikçe ediyoruz. Ha. Tersten dönüyoruz, tekrar inat ediyoruz. Bir dakika, ha. şimdi bunu diğer arkadaşlarına da sormak istiyorum. Dondurmayı istiyorum de inat ettim, karşımdakini çıldırttım. Dondurmayı getirdi ama yemeyeceğim dedim. Diyor ki Kaan zaten amaçladığım dondurma değildi. Kararlı olsaydım dondurmayı alırdım ve memnun olurdum. Ama inatta başka bir şey. Neyi amaçlıyoruz peki? İnatta neyi amaçlıyoruz Ece? Öğretmenim benim düşüncem şöyle. Ee, ben de bunu yapıyorum bazen. Şimdi e, ben de dondurma istiyorum çoğu o zaman. Hı hı. E, ...dondurmacının önünden geçerken... ...canım o anda dondurma istiyor. Baba bana dondurma al diyorum. Sonra almayacağım dediğinde çok fazla inatlaşıyorum. Sonra bir bakıyorum ben de dondurma istemiyorum. Ama orada bir onur kaybı olmasını istemiyorum bazen böyle. <gülüyor> böyle... Onur kaybı. Böyle imacım bozulmasın böyle <gülüyor> diye. E, eğer şimdi haksız çıkarsam... E, ...böyle... Güçsüz gözükürüm. Özellikle ha, de başkalarının güç. yanındayken böyle düşünür insanlar. Onur kaybı olmasın, güçsüz gözükmeyim güçlü imajım sarsılmasın diye. Böyle bir amaç olabilir mi Kaan? Bence evet. Hı -hı. Bence amaç zaten böyle bir şey. Oradaki. Yani sadece onunla çatışmak istiyoruz ve kendimizin Hı -hı. daha güçlü olduğunu bizim haklı olduğumuzu. Güç ama... savaşı mı bir inatlaşma? Evet. Yani Haklı da alakalı. O haksız ben haklıyım. Ben Hı -hı. benim haklı olduğumu o bilmeli. Afsan ne diyorsun? Hocam şimdi ben ben azıcık Kan'a şey yapıyorum karşı yani itiraz ediyorum. Hı -hı. Aynı fikirde değilim. Çünkü Kan orada hiçbir şey amaçlamıyoruz dedi ya. Hı -hı. Sadece inatlaşmak istiyoruz. Bence öyle değil. Bence şey gibi mesela. ...dondurmayı aldırttık... Hı hı. ...bir zaman ondan sonra yemedik... ...bence amacımız şey... ...haklı olan benim... Hı hı. ...yani benim söylediğim daha mantıklı... ...haklı olan benim'e başlıyoruz... ...ve artık inatlaşma biraz daha şeye gidiyor... ...mesela... ...haklı olan benim... ...o yüzden benim istediğim olsun... ...işte ben bunda haklıyım... ...gibisinden... Hı hı hı. ...bir şey varıyor... ...o yüzden aslında biraz daha dondurma geldiğinde... ...yememek bence çok şeyle alakalı değil başka bir şeyle alakalı orada şeyimiz inatlaşmanın amacı şey hı hı, işte hı. ben haklıyım benim söylediğim daha mantıklı diye orada inatlaşmaya aslında giriyoruz benimle belki. ilgili şey benliğimle ilgili bir şey evet ben güçsüz değilim haklıyım benim dediğim olacak sen beni yenemezsin ben seni yenerim gibi aslında amaç dondurma değil içeride benliğin böyle bir savaş hali var gibi evet Defne ne diyorsun? Tam olarak Alpin dediğini söylemeye çalışacaktım. Hı hı. Şöyle aslında bir bir şey ekleyeceğim yani Alp şöyle dedi bence biz yani benim haklı çıkmamı istiyorum orada. Benim amacım o yani aslında benim haklı çıkmamı da istiyorum ama onun da haksız çıkmasını istiyorum gibi bir şey. <gülüyor> Yani buradan şöyle bir örnek vereceğim mesela ee, bir ayakkabı giydiniz ayakkabıyla bir elbiseyi uyuşturmaya çalışıyorsunuz. Elbiseyle ayakkabının uymasıyla ayakkabının elbiseyle uyması farklı şeyler bence. Hmm, çok iyi anladım dedinim. Yani orada benim haklı çıkmam değil sadece sen haksız çık. O da haksız çıksın. Ne fark var diğerlerine soruyorum. O inatlaşmada haklı çıkma isteği değil onun haksız çıkması isteğim de var. İlginç bir bakış açısı bence bu. Ece? Öğretmenim orada belki... Tabii ben kıskanmaktan örnek vereceğim. Ee, bir kişi bir kişiyi kıskandığında o kişinin böyle imajı belki çok güzel ona göre. Bir şey istediğinde hayır hayır diyerek inatlaşmayı onun üstüne böyle şey yaparak onu küçük düşürmeye çalışıyor. Bana bile yenildi gibi bir tane işte böyle duello gibi bir şey yani inatlaşmak. İnatlaşmak duello gibi. Dualo da aslında bir tür karşı karşıya gelme değil mi? Evet. Güçleri ispatlama hali. Kan. Ha? Ben de zaten bunu söylemeye çalışıyordum. Hı hı. Hem kendinin haklı hem de kendini haksız olması. Yani amaç hem inatlaşmak hem de o bence. ya yani so ilk başta amaç yok demiştim ama sonradan bunu söylemiştim ya. Hı hı hı. İşte bence oradaki amaç üç tane. O haksız olsun. Ben haklı olayım ve onunla inatlaşayım. Hı hı hı. Karşı tarafın haksız çıkmasını istemek. Enteresan. Bunu düşüneceğim. Sadece e, şey de güzel Defne'nin. Elbisenin ayakkabıya uymasıyla ayakkabının elbiseye uyması aynı şey değil. Ben haklı çıkayımla o haksız çıksın da aynı istek değil dedi. Güzel bir benzetmeydi bu. Bunu düşüneceğim sonrasında. Peki... Bugün doğrudan bir kavram tartışması yaptık. İnatçılık nedir diye konuştuk. Sonra da biraz kararlılıkla arasında bir fark var mı dedik. Kararlılık sanki bir işi yapmakla ilgili. Hedefi koyuyorsun, düşünüyorsun, taşınıyorsun ve ona kararlı bir şekilde oraya doğru gidiyorsun. Ama inatçılık hedefsiz iki kişi arasındaki bir duello dendi. Güç mücadelesi, haklı haksız çıkarma oyunu. Ee, güçsüz gözükmeyeceğim, imajım zedelenmeyecek, onur kaybı yaşamayacağım. Bunlar sizin ifadeleriniz bu arada. Böyle bir kişinin benlik mücadelesi gibi. Bir olayı çözmek değil de benliğiyle ilgili bir mücadeleymiş gibi. Güzel bir tartışmaydı. Tebrikler. Küçük düşünürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere öyleyse. Görüşürüz. Görüşürüz.